devletin el koyduğu mallara kura yoluyla veya e, düşük miktara satın almak caiz olur mu hocam? İnsanların ticarette, hayatlarını idame esnasında zor durumda karşılaşmaları da istenmeyen bir durum olmakla birlikte e, mukadder yani kaçınılmaz bir durum. E, Gönül ister ki böyle sıkıntıya e, kimseyi Mevla düşürmesin. E, yoklukla zor duruma düşmekle, işte borcunu ödeyemeyecek duruma gelmekle de e, böyle bir kötü durumla bırakmasın, bununla da imtihan etmesin. Tabi kullara düşen tedbirdir. Önce tedbir, e, sonra Allah'a tevekkül. İnsan e, borcu alacağı, iyi hesap etmeli. E, geliri neyse ona göre, ayağını yorganına göre uzat demiş atalar. Buna göre e, bir değil, birkaç defa Hesap edip ona göre adımlarını atmalı. Ticaretini ona göre yapmalı. Öz kaynaklar dediği insanın kendi ortaya koyduğu sermayesinden hareketle çok çok fazla açılmadan ödeyemeyeceği borçlar, mükellefiyetler altına girmeden hayatını azdan çok olur. Kaidesine uyup o şekilde idame ettirmeye çalışması. Ama bu tavsiye edilmekle birlikte zaman zaman İnsanlar böyle zor durumda kalıyor. Bu takdirde para edecek diyelim çok borçlanmış, borçlanarak aldığı ürünü, eşyayı satmak durumunda kalıyor. E bu zor durumda düşen, zor durumda kalan insanın zor durumdaki bu halinden yararlanıp onu iyice öldüm fiyat derler ya halk arasında. Öldüm fiyatı almak elbette ne İslam'a ne iz'ana uymaz. Yani bu durumdaki evet icradaki mallar alınabilir ama o insanın malının gene değerini veya yani değerine yakını ödenmek şartıyla buna dikkat edilerek almaya çalışmalı.